Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Teknik Masa'da Barış Demirel ile birlikteyiz ve konuğumuz Feryal Saygılıgil. Hoş geldin Feryal. Hoş bulduk. Teşekkürler. Feryal benim uzun yıllardır arkadaşım. Birlikte doktora dersleri aldık. <gülüyor> Kendisi şu anda Arel Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak ...görev yapıyor. Ayrıca... ...bugün konuşacağımız... ...yazarımız Tezer Özlü ile ilgili... ...Beyhan... birlikte... ...Beyhan... Uygun Ay'temiz. ...ay'temizle birlikte Gülebilir miyiz dersiniz ...Dersin Tezer Özlü kitabı... ...adlı bir de çalışması var... ...Tezer Özlü ile ilgili. Şimdi aslında şeyle başlayalım istiyorum... ...ben Feryal senin de çok... ...Bu Tezer Özlü... ...algısına biraz... ...Türkçe'de yaratılan... ...Eyeştirmenlerin ee, ve ailesinin de biraz zararlı katkısının Hı -hı. olduğu bir e, Tezer Özlü algısıyla başlayalım istersen. Nasıl algılanıyor Türkçe'de Tezer Özlü? Hı -hı. Nasıl bir yazar olarak sunuluyor bize? Hı -hı. Hı -hı. Şimdi Tezer Özlü aslında bu kitabı bizim e, yani böyle bir çalışmaya yapmamızın nedenlerinden biri de o. E, Yaratılan algı işte ıı, Türk kiye edebiyatının ıı, lirik işte gamlı prensesli ıı, bir de prenses evet prenses <gülüyor> ıı, son derece şey romantik ıı, yani evet tam bir prenses aslında ve de hüzünlü tabii bütün bunların pekiştiren şey belki hüzünlü. Fakat yani benim ilk okumalarım hepimizin de e, sanırım öyledir. 20'li yaşlarda e, böyle bir intiba bırakmıştı gerçekten. Ve hatta hı hı. İlkay Bakırtaş'ın bu derlemedeki metninde işte üç kadın istiklalde dolaşırken Üç genç kadın Tezer özlüğü şöyle konuşurduk diye bir anlatısı var Gerçekten bizim de yani ama bu biraz yaş gereği de sanırım hani evet. O isyankarsın, böyle şeysin, kaçacak yer arıyorsun Yaşama küskünsün, sistemle sorunun var ama bunu ifade etme biçimin Ni bulamıyorsun? Onunla ilgili kelime bulamıyorsun ve en yakın belki sana Tezer söyledikleri geliyor. Çok küçük bir parantez açabilir miyim? Tabii, Tabii bu mi? kitabın bir macerası var ama ondan öncesinde siz Beyhan'la birlikte bir de bir e, sempozum yapmıştınız. Hı hı. E, Tezer Özlü ile birlikte. O zaman da şeyi konuşmuştuk hatırlarsan. Hani... Kuşakla ilgili bir şey mi? Hmm, hmm, Biz hmm. kırklı yaşlarımıza yaklaşan kadınlar olarak... Çok doğru. Çok, çok, olarak <gülüyor> çok doğru. <gülüyor> Burada tezer özleği. Tabii tabii çok doğru. Tam onunla ilgili. Evet. Sonraki okumalarımda aslında... ...devrimci bir yazar olduğunu. Yani evet. inatçı, isyankar... Yani ...kaleminin şiddetle aslında... ...gerçekçilik çağrıştırdığını... ...sert olduğunu aslında... İşte o söylendiği gibi e, Narin Bahadır'ın metninde de geçtiği gibi aslında e, kuşağıyla o bohem kuşağının içinden çıktığı ve sisteme olan eleştirisi yani o bireysel tecrübeyi kolektif tecrübeyle e, kimi yerde e, örtüştürdüğünü kimi yerde ayrıldığını filan yani çok başka bir tezerözlü... <gülüyor> olduğunu düşünüyorduk. Biz de tekrar e, Beyhan'la birlikte bir bakalım dedik ve yeniden okudu. Beyhan'dı bu arada Üniversitesi Evet, Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde. Kendisi bugün evet. maalesef bizimle alamadı burada. Ona buradan bir selam gönderelim. Evet, evet çok çok iyi olur. <gülüyor> Dolayısıyla e, bu algının çok dışında e, bir tezerözlü. E, bu çalışmada çıktı diyebiliriz. Yani metinlere baktığımızda hepsi ayrı ayrı. Ee, bazen birbiriyle yakınlaşan ama hep başka bir yol açan. Aa, aslında buna da bakmış. yani Bir yandan aslında kendiyle hesaplaşan, kadınlığıyla hesaplaşan ama bu kadınlığı... Hiçbir yere koyamayan yani örgütlü mücadele mi yoksa bireysel mi işte o kaçışlarında görüyoruz zaten ama mesela biliyoruz ki 1980'lerde yazdığı bir metninde aslında kadınlarımız diye bir metni var. Orada açık açık kadınların birlikte yan yana olması gerektiğinden söz eder. Mesela. Ee, bu bireysellik demişken e, sınıf çelişkilerini çok da görmediği söylenir kimi zaman. Dediğim gibi aslında e, hiç de böyle olmayan yine yani. Yine baktığımızda metinlerini aslında e, yani bir kere çocukluğun soğuk gecelerini düşündüğümüzde başlı başına işte o küçük burjuva orta sınıf aileye nasıl baktığını oradan nasıl kaçmak istediğini yani bir yandan o Kemalist babanın terbiye etme e, halleri. Erkek çocuk ve kız çocuk ayrımı. Değil. Erkek çocuk kız çocuk ayrımı sürekli bir öğretilme o İstiklal Marşı meselesini. Bir yandan işte oradan 12 Mart yani Hı. o darbelerin içinde olmuş birisi ve hatta şey söyler ya benim bundan kaçışım dışarıda yaşananlardan evde işte çatal bıçaklarımı cilalamak sürekli temizlik yapmak. Ancak böyle kafamı boşaltıyorum ve rahatlıyorum der Tezer Özlü. Dolayısıyla kendi biçimini, kendi yolunu çeşitli üsluplarla, yani tek değil. işte çocukluğun soğuk geceleri başka bir şey, yaşamın ucuna yolculuk başka bir metin, öyküleri öyle... Ee, aslında her okuyuşta çok işte klişe bir şey ama bu e, yazarlara sevgi soysal adayeti alıyor yani bu şeyin e, onun, kuşağı. Bil, onun kuşağı Hatice Meryem'in metninde de var buradaki Hı -hı. metninde ee, hep başka bir şey bulmamızın nedeni belki de bu o ne diyor ee, şey, yaşamın ucuna yolculuğu okuduğumda peki niye aylak adamın muadili olmasın diyor Hı -hı, tabii. Yani e, ne kadar. Aslında muadil de değil. O da tek başına. Ha evet aynı, evet şey evet. Gibi. Yani flanöz. o bakan flanöz. Evet evet. evet. Bakan, gören, e, merak eden. Evet. ya yani Sevgi Soysal da böyle. Tanteroz i̇şte, da öyle. Tantaroza da öyle. Aysel de öyle. Evet. Ölmeye yardım evet. Dolayısıyla e, şeyler, ya yani akraba. Yazarlı. yazarlar e, tabii bir yandan imtihan böyle bir e, çatı kurmanın da belki sen de daha iyi bilirsin yani bunun üzerine düşünmüşsündür mutlaka öyle bir tehlikesi de var yani hep bir arada bakıyoruz ya hı hı. bazı metinlere yani bu evet kuşak çok doğru e, ama kendi içinde de mesela Buraya gelirken onu düşündüm. Ee, daha az üretmiş birisi Tezer, Tezer Özlü Sevgi Soysal'a göre. Ee, ama e, bunun yanı sıra işte... E, Çevirileri var, Tabii. çeviriyle başlamış zaten ve çok gezmiş. Evet, gezmek zaten çok gezmek, önemli. E, seyyahlık evet. yapmış. Yolculuk çok Yolculuk şey. çok önemli ve e, peşinde olmuş. O, o, onların da bir hikayesi var. Svevo, Paoeste ve Kafka, o en sevdiği, Dostoyevski elbette Hı. ki, en sevdiği yazarların hep peşinde ve ...onların takipçisi olmuş... ...tabii onu da çok genç yaşta... ...kaybettik... Evet. ...en verimli zamanda... ...daha çok şey üretebilirdi... ...yani şöyle bir şey için... ...Sevgi Soysal çok yazmış ya... ...yine de evet daha fazla eser bırakmış... ...ama o da tam asıl evet. eserlerini... ...yazacağı zaman evet. belki de... Evet. Hani. ...onun için hani... O, o kadar farklılar ki bir yandan da. Tabii tabii herkesin kendi izi var ama bir taraftan o kadın olma halleri ve kadınlık halleri de edebiyatın içinde kafa yordukları bir şey. Hı -hı. Yani buna kafa yormaları ve bunun politik olanla birleştirilmesi Hı -hı. Hı -hı. ve bunun kendi hayatlarından bağımsız bir şey olduğunu düşünmemeleri de Hı -hı. o dönemde bence onları hani Hı -hı. O dediğimiz çatı altında birleştiren ama herkesin kendi izini hı hı. Yani kendi imzasını attıkları hı hı. bir edebiyatları da var hı hı. diğer taraftan hı hı. bu da önemli bir şey hı hı. şöyle bir benzerlik var tabi yani ister istemez bunu nasıl e, yatsıyabiliriz ki zaten e, Avustralya Lisesi mezunu ya teze Özlü 9 sene hı. böyle bir batılı eğitimden geçiyor ve işte e, Küçük ve bir ailenin biraz önce konuştuğumuz gibi bir kızı olarak ve orayı anlamaya, yani o çelişkiyi anlamaya çalışıyor. Orada başka bir dünya var, evde başka bir dünya var, dışarı çıktığı anda başka bir dünya var. Şeyle yani sevgi soysal Alman bir annesi, annesi. o şeyden gelip yani... Tabii o e, Daha... çok küçük genç yaşta çok eskiden itibaren e, batı edebiyatıyla tanışmış olmaları Demir kütüphanesi tabii ki. Yani, de Brecht, de var, Brecht de var tabii. de var. E, keşfediyor ve oradan zaten birikmeye başlıyor. Yani hani bakacaksak eğer elbette ki çok da benzerlikler var. E, yani... Hem öyle hem böyle düşünme meselesi. Hani bir şey altına sokma değil ama e, ister istemez de işte yine kuşak meselesine takılıp kalıyorsun elbette. Evet bir de burada e, o yılları düşündüğümüzde onlar sonuçta 68 kuşağı bunlar. Hı -hı. Ve 68 kuşağının... Tabii 43 doğumlu Tezer evet. Özlü. 68 Hı -hı. kuşağı kadınları olarak bir özgürlük... Ve özgürlük arayışının hı hı. E, kendi bedenlerinden bağımsız olmadığını da düşünmeleri. Hı hı. Ve yani sadece e, kadınlıkla değil cinsellik ve cinsiyetle de bir e, dertleri, dertleri var. var. Ve e, hani biz burada çok yazarlarla da konuştuk. Mesela Tice Meryem bu gülebilir hı hı. miyiz de e, yazısı olanlardan biri şey söylemişti burada. Yine bu dön yine Hatice Meryem'in kuşağından başka bir yazar Menekşe Toprak hatta daha genç kuşaktan Seray Şahiner Hı -hı. falan konuştuğumuz Hı -hı. şeyden bahsediyorlardı. İşte Tezer Özlü, Sevgi Soysal e, Kuşağı'nın kendilerine göre kadın arzusunu ve cinsellik meselesini edebiyatlarına çok daha rahat bir şekilde tartışırken kendilerinin bunu bir şekilde yapamadığını Hı -hı. ya da kendilerine dönüp baktıklarında e, bu, Hı -hı. bunu göremediklerini... Hı hı. Ee, ve neden böyle olduğu üzerinde düşündüklerini de mesela biz burada e, konuşmuştuk. Hı hı. O anlamda da çok e, bugünün kadın... Yani tabii ki ne kadar tırnak içinde diyeyim artık. Bu edebiyasına da yol açan bir şey yaptıkları. Hı hı. Hı hı. Ya işte yine burada... Tezer Özlü'nün özellikle. Aha e, Meral Akbaş'la <gülüyor> Nihan Bozun metninde... E, ...çocukluğun soğuk gecelerinin... ...aslında hiç de fark etmediğimiz... ...işte... E, ...daha çok şimdi... ...yani 2000'li yıllardan sonra... Frans feministlerinin o meşhur kadın yazısı var ya... ...Elen Six, Süslüs, ...ve de Kristeva işte... E, object, e, ...iğrenç, pislik... ...dedikleri şey... E, ...onun izlerini bulmaya çalışıyorlar... ...yani... Acaba Tezer Özlü, e, Senur Sezer, evet. Bir de, onu da tabii hmm. bu vesileyle evet, anmış olalım. Anmış olalım. E, orada hatırlarsan şeyden de söz etmişti, sempozyumda e, Tezer Özlü'nün yakın arkadaşı ve e. anılarından söz ederken ne kadar... E, ...otobiyografik ögeler de taşıdığını... ...metinlerinin... metinlerinin. ...dolayısıyla e, yani çocukluğun soğuk geceleri bu sistem meselesi falan diye okunurken hep... ...okumalarımız böyleyken acaba başka türlü okunabilir mi? Yani orada bir kadın dili, e, farklı bir dil... Ee, anlara ilişkin yani şimdiki zaman geçmiş zaman e, gelecek zaman üzerinden aslında e, bir okuma yaptığımızda çok şimdiye ait yaşadığı an, ana ait e, ve sürekli kendisiyle hesaplaşan sürekli kendi e, kendini anlamaya çalışan zaten onların da söylemiş olduğu işte sürekli yazın ve ne düşünüyorsanız, ne hissediyorsunuz, bedeninizle ilgili, cinselliğinizle ilgili, akıntılarınızla ilgili, her bir şeyle ilgili. Bu var mı tezer özünün dilinde diye bakıyorlar ve e, bunu bulmak değil de bunun izleri, bununla ilgili ipuçları yakalıyorlar. Dolayısıyla aslında Tezer Özlü e, bir yandan da şey, e, çapkın bir kadın o da, e, yani birkaç kere evleniyor ve en son e, Hans'tı galiba, Hans, birlikte evet. olduğu e, kişi, hastalığında da onu hiç yalnız bırakmayan ve son derece tutkulu. E, Leyla Erbil'in le, Erbil ona ilişkin bir anlatısı vardır. Yani son aşkımız, son işte ne kadar her şeyimiz birbirimize benziyor filan gibi. Tabii bu sonradan fark ettiği ve belki metinlerine geçiremediği bir şey. Çünkü hastalığıyla cebelleşiyor o döneminde. Ama daha önceki öyküleri yani eski bahçeye baktığımızda dördün. Bu e, Sibel Kırın okumasında e, okumasını yaptığı e, Anne kız ilişkisinin nasıl o ödüpal travmayla çatışmayla geçtiği sürekli Aslında bunu anlatmaya çalışır Yani oradan bir şey bir şey bulabileceğimizi Başka bir dil bulabileceğimizi ee, Anne yok aslında Anne yok ve işte evet onun şeyini yaşıyor Iı, traumasını yaşıyor. Dolayısıyla ıı, işte her metninde bir şey buna ilişkin yani şöyle farklı, farklı bilgiler modernist, evet, modernist evet. bir yazarla karşı aha, karşıyayız. Aha, yani ötezer özlü aha. modernist e, ve e, Tam da aslında 68 kuşağına uygun bir şekilde kendi edibiyatın içine... ...kendisini de bir özne olarak yerleştirmesi çok anlaşılabilir de bir şey aslında. Hı hı. Çünkü kendi dönüşümünü de tartışmak hı hı. önemli bir şey. Hani çok tartışılan bir şey var ya, metinlere bakacağız, yaşamına mı bakacağız? Hı hı. Tabii ki hepsine bakacağız. Hı hı. Yani bir eser bütün bunlardan bağımsız değil. Hı hı. Ve o öznenin kendisini orada işte kadın olarak, aşık hı hı. olarak... ...tutkulu bir eş olarak... ...ne hı bileyim hı. işte... E, ...küçük bir burjuva olarak... ...ya da travmaya uğramış biri olarak... ...hasta biri olarak... Hı hı. ...bir de Tezer Özünüm Edebiyat'ın böyle bir tarafı hı var... Hı. ...yani bir kimliğin... ...birden çok görünüşü... Hı hı. ...ve bunun her seferinde... ...her seferinde bir şey inşa etmeye çalışıyor... Hı hı. ...ve hiçbir şey inşa olmuyor aslında... Hı hı. ...belki de sorun bu... ...olmasın, niye hı. olsun yani... Yani bütün bu normlar dünyasında. Tutamıyor. İşte tam Hı. çok güzel söyledin zaten. Onu yap, yapmaya çalışıyorlar. Sabit öznenin Tabii. olmaması bir yandan da. Çünkü yani, tanımlı bir şey zaten. Evet evet ucu açık, işte akışkan, kıvrak, hiçbir yere sokulamayan ama bir yandan da kendi yaşamına her daim sahip olan şey var şurada da. Mesela bu uh, Sylvia Plath'le olan karşılaştırma. Ya Sylvie, da birlikte okumak. Birlikte diye. okumak Sylvia Plath'i. Silvia Plath'i tanıdığını düşünmüyoruz biz uh, Tezer özünün Çünkü çok daha sonra bir Alman edebiyatına daha çok uh, hakim. aşina olduğu için, hakim olduğu için. Uh, ama... Yani biraz önce yine 1968 kuşağı ve işte 70'ler ikinci dalga feminizmin kişisel olan politiktir meselesini Günseli evet. Hoca e, diyor ki tam da ikisi de aslında edebiyatlarında e, bunu yaptılar. Evet. E, dolayısıyla e, şey bu hani bir teori var. Ve bu teorinin altına bir şeyleri sokma meselesini hep tartışırız ya, bir şey var ve bunun üzerinden işte, tam da bu böyle. Ama işte biriktirilen deneyim esas olandır. Marx'ın da dediği gibi aslında. Ee, onu çok e, anlamlı bir şekilde ifade etmiş oluyorlar. Yani tam kişisel olan politiği yaratıyorlar. Şey diyor, bir metninde Aa, Tezer Özlü yani benim e, var eden şey hep herkesi herkes bir bir yoldan var olabilir yani bir Hı -hı. şekilde kendini e, kendi özünü yaratabilir dedik ya varoluşçu e, dur diye yani önce dünyaya geliyorsun bir sistem var evet ama sistem seni ne kadar yont, yontmaya biçmeye çalışsa da kendi kararlarını kendin veriyorsun, kendini inşa etmeye çalışıyorsun. İşte hep bu kendini tesis etme, inşa etme arayışında olmuş bir yazar beni inşa eden etmeye çalışan ya da senin deyiminle diyelim edebiyattır. Edebiyat benim rehberim olmuştur her daim. Şimdi kitapta bir yerde var, bulamadım. Ha şöyle buldum. Müsaade edersen okuyacağım. İnsanın kişisel özgürlüğü kendi dünyasına egemen olmasıyla başlar. Dünyasına egemen olan insan acıları, coşkuya, sevgisizliği sürekli aşka dönüştürebilir. Ben dünyaya egemen olmayı da edebiyatla öğrendim. Evet. Yani <gülüyor> çok şey... Daha ne denebilir? Ee, edebiyat onun e, hep böyle baş ucunda ve e, yaşam biçimini, düşünme biçimini, e, zihinsel akışını. E, aslında kızıyla olan biliyorsunuz kızı da var Tezir evet. Özlü'nün. Ve ona yazdığı bir mektup var mesela. E, diyor ki... Artık şimdiden sonra sen özgür olacaksın ve e, yeni eserlerle yeni metinlerle her şeyle sen çalış, e, tanışacaksın e, ama benim özgürlüğüm bitti hı hı. artık sen doğduktan sonra. Neden peki? Bilmiyorum ama yani. böyle hissediyor. Bu da biraz da bir şey niye bitsin bir özgürlük? Tabii bitmiyor evet. yani biter hmm. mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama ee, daha doğrusu özgürlüğün bir ee, devredilebilir hmm. ve öğrenilebilir ve aslında bir taraftan genetik olarak var olabilir bir şey oldu. Hmm. Özgürlük hepimizin genlerinde olan bir şey aslında. Değil mi? Tabii tabii. Yani bu dedi, biraz önce konuştuğumuz şey gibi e, yaş alma ve e, yani devretme gibi dediğin evet, şey. Ve birlikte olmak. Birlikte olmak artık yani, yani e, birlikte evet meydan okuyacağız ya da birlikte özgürleşeceğiz. Ama ne de olsa sen e, bana göre daha avantajlı bir durumdasın. Daha özgür olmalısın. Daha özgür olmalısın. E, bir kere... İşte benim bıraktığım bir birikim ve kuşak, işte o kuşağın birikimleri var, onu o senin önünde başka bir şey açacak. Ve de e, ben artık az kaldı tabii ki. Yani orada bir şey de var. Şimdi tezer Özdü'nün mesela hep intihar ettiği de düşünüyordum. Evet, evet, öyle bir şey yok. Bunu da hep artık bu, yani öyle Tekrar bir şey yok. E, tezer evet, Özlü öyle intihar etmedi. etmedi. ...bir Hastalıktan dolayı kendisini evet, kaybettik. Evet. Evet. Ama şöyle bir şey var. E, tedavi olmayı reddediyor ya. Yani. Evet. Evet. O da bir özgürlük ama. Evet, eylem olarak evet, kesinlikle eylem olarak, eylem olarak e, görüyor. Ve işte Pavese yaşam uğraşında yani onun izinden gitmesi ve aslında intihara eylem olarak gördüğü için. Biraz yani onu yaşamıma, Zaten yaşam uğraşıyla yaşamın ucuna yolculuğu bir arada okumak inanılmaz bir şey açıyor önünde. Evet bugün 94.9 Açık Radyo'da Feryal Saygılıgill'le birlikteydik ve Tezer Özlü Edebiyatı'nı konuştuk. Çok teşekkür ederiz Feryal. Rica ederim daha yeni başlamıştık. <gülüyor> <gülüyor> Belki bir başka programda evet. yeniden konuşuruz. Hoşçakalın görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakalın.